إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة فدعا وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَلَةٍ فِي نَّهَ Arkadaşlar hepimizin de şahit olduğu gibi itikadi ve ameli birçok kargaşanın yaşandığı İslam aleminde Müslümanlar bir kuru yaprak misali esen rüzgara göre istikamet tutturmakta bir zamanlar vazgeçilmez gördüğü değerleri bir müddet sonra rahatlıkla bunlardan vazgeçip hatta ayaklar altına alabilmektedir. Bu cüretkar hareketleriyle bir binlerce hatta on binlerce inanan bu kum fırtınasını andıran fikri akamların şiddetinden, gözlerini kapanmış bir o yana bir bu yana koşuşturup durmakta ve bu arada da tabi ki birbirlerini de ezip geçmektedirler. Ve arkadaşlar daha döne kadar bile yakından tanıdıklarımız, tanıdığımız arkadaşlar bile ne yazık ki bu fırtınadan nasiplendiklerini ve aynı zamanda şaşkınlık, şaşkınlıklarını hem şahit oluyoruz ve tanık oluyoruz. Elbette ki bu şekildeki bir çarpıklığın içerisinde bulunmanın birçok sebepleri vardır. Bunlardan bir tanesi ve çok önemlisi körü körüne hareket etmek. Haluki Allahu Azza ve Celle, biz müminlere şuurlu ve basiretli bir şekilde delilleri ile birlikte hareket etmeyi bize emrediyor. Yani körü körüne tahvit etme ile şuurlu bir şekilde delillere göre hareket etme, bu iki... Yol gece ve gündüz gibi birbirlerinden çok farklı, çok farklı olduğu açıktır. Bunlardan biri yani delillere dayalı olarak inanç ve amel etme, Allahu Azza ve Celle'nin sevdiği ve istediği bir yoldur. İkincisi ise körü körüne taklit, şeytanın istediği ve sevdiği bir yoldur. Bu yüzden biz bu sohbetimizde taklit ile tabi olmayı ve bu ikisi arasındaki uçurumu inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. Konuyu sizlerin daha rahat anlamaları için, anlamanız için birkaç bölüm şeklinde anlatmaya çalışacağım inşallah. İlk önce taklit ile tabi olmanın ne manaya geldiğini anlamamız gerekir ki bir daha net bir şekilde anlayabilelim. Taklit bir kişinin sözüne sahibinin o konuda hiçbir delil olmadığı halde başvurmak ve ona uymaktır. Yani delilsiz, ispatsız, körü körüne taklit etmek, uymaktır. İttiba ise söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun delille, delille sabit olan bir şeye uymaktır ve delile tabi olmaktır. Taklit edene mukallit tabi olana ise müttebi denir. Bu iki icraat arasında Kelime olarak sanki çok birbirlerine yakınmış gibi görülse bile bunlar aslında çok ayrı, çok farklı kelimeler. <gülüyor> Mukallid bir konuda Allah ve Resulünün hükmünü değil de tabi olduğu mezhep, meşrep veyata tarikatının, şeyhinin görüşünü arar ve sorar. Mezhep ve meşrebinin veya da ustazının tabi olduğu ustazına tabi olduğu gibi tabi olma konusunda da hiçbir zaman delil sormaz. Evet ve böylece bu bu konuda bunların taklitleri birçok bahaneye meyveldir. Yani bu taklitçilerin bahaneleri çoktur. Müttebi ise her konuda Allah ve Resulünün hükmünü sorar, başkalarının şahsi yorum ve anlayışlarını arayıp sormaz. Kaldı ki bunları bir delile uyup olmadığına da araştırarak böylece amel eder. İşte taklit ile tabi olma arasındaki fark bu kadar büyük. Şüphesiz ki şuurlu ve basiretli bir Hareket olan ittiba, yani delilere tabi olma, Allahu Azza ve Celle'nin sevdiği ve emrettiği bir şeydir. Rabbimizin bu husustaki açık ve net mesajları oldukça çoktur. İşte bunlardan birkaçını zikrederim. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Onun dışında dostlar edinip de onlara uymayın. Araf gücü. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Kur'an'dan ve sünnetten olan delilleri işitip dururken itaatten yüz çevirmeyiniz. Enfal yerimeyiniz. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümine olan bir kadın için kendi işlerinde buna aykırı hareket etme muayirliği yoktur. Kim Allah'a ve Resulü'nü e isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapmıştır. Ahzab 36 Ey Muhammed! Onlara dek, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah hafızdur, rahimdir. Ey iman edenler! Sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman... Allah'a ve Resulüne icabet ediniz. Ve bir hadis-i şerifte de Ebu Hureyri gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sıkıca sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı, Kur'an ve benim sünnetim. Evet bu ve buna bununla eş manalı daha nice ayet ve hadisler var ki bunlar bize vahiy-i ittivayı emretmekte ve onun dışındaki şeylere uymayı da ne etmektedir. Dolayısıyla her Müslümanın Kur'an ve Sünnet'teki delillere göre hareket etmesi gerekir. Sebep ne olursa olsun kendisine ayet ve hadisin ulaştığı bir kimse ona asla muhalefet et. Muhalefet edenin durumu ise Rabbimizin şu delilleriyle gerçekten korkunçtur. Peygamberin çağrısını kendi aranızda birinizin çağırmanız gibi tutmayın. Allah içinizden sığışıp gidenleri bilir. Onun emrine aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Nur 63 Yine başka bir ayet-i kerimede kendilerine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim uğradılar? Muhakkak ki biz suçlulardan üç alacağız. Secde 22 buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle haram kurmuştur. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan kayrı Rab ve ilah edinmeler. Tevbe 31. Bilindiği gibi onların hahamlarını ve rahiplerini Rab edinmeleri sadece taklitleri yüzünde Rivayet olunduğuna göre Huzeyfe ve daha başkaları bu ayeti tesir ederlerken şöyle demişlerdir. Onlar Allah'ı bırakarak hahan ve rahiplerine tapıyorlardı. Onların nasihatçı kabul edip her söylediklerini taklit ediyorlardı. Dolayısıyla bir zaman geldi helaller haram edildi ve haramlar da helal sayılırdı. Onlara uyanlar da haram ahamların ve rahiplerinin helal dediğini helal, haram dediğine de haram demeye başladılar. Böylelikle onların bu hareketlerini Allahu Azza ve Celle kendisinden başka rab ve ilah kabul etti. Sahabeden Adib bin Hatim diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yanına boynunda bir hac olduğu halde gitti. Bana şöyle buyurdu, ey adam bu putu boynundan at ve Tevbe suresindeki onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rab ve ilah edindiler ayetini okudu. Ben ya Resulullah biz onları Rabler edinmedik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar size haram olan bir şeyi helal ediyor. Siz de onu helal sayıyordunuz değil mi? Evet, evet, evet, evet, öyle yapıyorduk, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte o amelleriniz onların Rabb ve İlah edilmektir, buyurdu. Bu timzide geçiyor, adı şey. ve vasretli bir hare hareketi emreden ve taklitten de neyleden ayetlerden birisi de şudur. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü bu kulak, göz ve gönül bunların hepsi o yaptığından sorumludur. İsra 36. Şayet ayet ilkeye dikkat edilecek olursa Allahu Azze ve Celle bilinçsiz ve şuursuz bir şekilde her duyduğu ve her gördüğü şeyi almasını insana yasaklamaktadır. Yani inanan bir kimsenin ardına düşeceği inanç ve amelle alakalı her şeyi bilincinde ve şuurunda olması emredilmektedir. Evet arkadaşlar ve yine önemli bir husus da şudur ki Allahu Azze ve Celle indirmiş olduğu vahiye uygun hareket edenlerle delilsiz hareket, körü kürü kürüne hareket eden taklitçileri birbirinden ayırarak delille hareket edenin istikamet sahibi olduğunu Küre Körü körüne hareket edenin ise heva ve arzularına uyan sapı kimseler olduklarını Kerim kitabında açıklamaktadır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapı kim olabilir? Kassas Ali. Rabbinden bir delil üzerinde bulun, bulunan kimse, Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işi kendisine sözlendirilen ve keyfine uyan, keyfine uyan gibi olur mu? Muhammed 14. Görüldüğü gibi eğer bir kimsenin Rabbinin yolunda olduğunu ispat eden bir delil yok ise, bu kimse önüne gelen herkesi taklit eden, ve heba ve arzusuna uyan bir kimse demektir. Unutmayalım ki bu şekildeki basiretsiz insanlar çoğaldıkça diğer insanlar da bunların çokluğunu sanki büyük bir delilmiş gibi algılamakta ve bu çokluktan cesaret alarak bunların doğru olduğunu zannetmektedir. Ve hatta kendisine delille hareket etmek üstünde bazı teviziler, bir şeyler anlattıkları halde hemen karşı koymakta ve gereksiz birçok karşı koymalarda ve sözler sarf etmektedirler. Mesela bunun gibi işte biteksen mi biliyorsun bu kadar insan deli mi ve buna benzer birçok söz Hatta işin bidayetinde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu hakkı kabule yanaşmamak için kullanılan ifadeler, hakkı gizleme ve yalanlama amacı taşıyordu. Mekkeliler aynı manada olan bu gibi sözleri kullanarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu vahye karşı çıkıyorlardı. Rabbimiz Kitabında bu şekilde bahsilesizce hareket edenlerin Resulüne nasıl karşı çıktıklarını şöyle dile getirmektedir. Onlara gelin Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır biz atalarımızın üzerinde bulunduğu şeye uyarız ve onların yolundan gider giderler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağır, çağırmış olsa da ata ve dedelerinin yolunu taklit edecekler. Lokman 21 ve yine Maide 104 ayet kelimesinde şöyle bulunuyor. Onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere uyun denildiğinde atalarımızın üzerinde bulunduğu yol bize yeter derler. Ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yol yolda olmayan kimseler olsa, olsalar da. Maalesef gerek mekeller ve gerekse onlardan öncekiler nasıl körü körüne taklitleri yüzünden kendilerine gelen birçok hak ve gerçeği yalandılar ise aynı zamanda bu şekilde zamanımızda da körü körüne taklitleri yüzünden davet olundukları birçok hak ve gerçeği yalanlayan insanlar kalabalığı mevcuttur. Ve yine önemli bir uyarı. Önemli bir uyarı diyorum çünkü geçenlerde de yine şahit olduğumuz gibi bu hastalık maalesef bize de bazen sirihet edebiliyor. Yani bize bu körü körüne taklit veya da hareket İlla bulaşmaz diye bir şey yok. Eğer sürekli delillerle hareket etmezsek, delillerle yetinmezsek, muhakkak ki anlatmış olduğu bazı şeylerden etkileniriz. Birileri bu konuda muhakkak ki bir şeyler anlatın, anlattığı zaman onlara muhakkak ki delil sormamız lazım. Delil sormak, bu konuda bizim en büyük silahımız olmalıdır. Çünkü mukalitlere, taklitçilere delil sorulduğu an orada dururlar. Hiçbir şey anlatamadılar size. En azından bu delil sormayla da onları delili hareket etmeye teşvik etmiş oluruz. Yine bunların hakkı yanılamaları dolaylı yönlerden olduğu gibi, birçokları bu hareketlerini hakkı yalanlama olarak kabul etmezler. Öyleyse eğer gerçek manada meseleyi anlamayı ve Rabbinin rızasını kazanacağın yolunu öğrenmeyi arzu ediyorsan şu sözlere iyi kulak verip onları güzel anlamalısın. Sakın zannetmeyesin ki kitabın ve sünnetin karşısında direnen ve onu kabullenmeye yanaşmayan gerek geçmişteki ve gerekse zamanımızdaki kimseler biz Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini kabullenmiyoruz demiyorlar Yani böyle bir şey, iddiaları yok sözde. Bunlar kitabı ve sünneti sadece yüzeysel olarak kabullenip onların içeriği ile amel etmezler. Yani sadece Kur'an sünnet sözde ama amele ona uymaya gelince kendi bildikleri şeyflerinin veyahut da mezheplerinin yolunu taklit ederler. Yine başka bir ifade ile bunlar kitabın ve sünnetin sadece adını kullanan lakin tadından haberi olmayan insanlar. Daha doğrusu bunlar aralarına giren birçok engeller yüzünden kitap ve sünnete göre hareket ettiğini zanneden insanlardır. Bu engeller ise bilindiği gibi mezhepler, yine kendi bildikleri alimleri ve tarikatları. Nitekim tebliğlerimizde de şahit olduğumuz gibi, Muhatabımız olan her grup veya cemaat kendilerine Kur'an'dan ve sünnetten bir şeyler anlatıldığı zaman biz zaten Kur'an ve sünnet çizgisindeyiz derler. Siz bize ne diye tebliğde bulunuyorsunuz ki? Biz de ehli i sünnet cemaatiz. Siz gidin de bu gibi şeylerden haberi olmayan insanlara anlatın derler. Ama ne yazık ki bu insanlar sadece dilde kitap ve sünnet çizgisindedirler. Ve yine ne yazık ki kendilerini hüsn taklit ettikleri şehirlerin üstazlarının ve abilerinin yüzünden bu çirkin halde diyorlar. Çünkü bu insanlar gerçekten Kur'an ve sünnet çizgisinde olduklarını zannediyorlar. Dolayısıyla aşırı bir şekilde kendilerine güvendikleri liderleri yüzünden araştırma ve soruşturma, delil sorma zahmetine de girmiyorlar. Böyle bir şeye de zaten göz görüyorlar. Rabbimizin bir ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi onlar dinlerini kendi aralarında kitaplara ayırdılar. Her grup kendi gittiği yolda sevinmektedir. Allahu Azza ve Celle bu ayet-i kerimesinde dini işlerini kendi aralarında parçalara ayırarak Grup grup olup, her grubun kendi anlayışı ve kavrayışı istikametinde dini bir kitap edinerek onunla yetindiklerini ve onunla sevindiklerini dile getirmektedir. Ayet-i Kerime'ye dikkat eden şuurlu bir Müslüman şunu açıkça görecektir ki zamanımızdaki binlerce hatta on binlerce şaşkın da Aynı cürmü işlemekte ve aynı gerekçeyle Kur'an ve sünnete ters düşmektedir. Çünkü günümüz insanları da mezhepleri, grupları, tarikatları adına bir takım kitapları edinmişlerdir. Ve sadece onlara sarılmakta ve yine sadece onları sevmektedirler. edilir. Kur'an ve sünneti yaşamayı gaya edinen bizler elbette ilim ehlinden faydalanmak zorundayız. Taklit ve ittiba hususunda karşılaştırılan ve yanlış anlaşılan bir şey de ilim ehlinden faydalanma konusudur. Bu konudaki en büyük yanlışlık, inananların ilim ehlini veya ilim ehli zannedilen insanları dinlerken hiçbir ölçü edinmeden o insanlardan duyduğu ve gördüğü her sözü ve her, her davranışa tabi olmalarıdır. Yani elbette ki animer peygamberlerin varisleridir. Onlara muhakkak ki en iyi değeri bizlerin vermesi gerekiyor. Bu konu taklit etme ile kesinlikle karıştırılma, karıştırılmamalıdır. Taklit başka bir olaydır. Fakat ilim ehlinden faydalanma, faydalanma çok daha ayrı ve gerekli olan bir şeydir. Bu konuda Ebu Derda radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle duyurduğunu şey işitti. Kim ilim için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenlerin tahsil edenlerden memnun olduklarından dolayı kanatlarını indirirler. Alimler için göklerde ve yerde olanlar hatta sudaki balıklar istiğfar ederler. Alimin abide karşı üstünlüğü ayet sayır yıldızlara karşı üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne diner? ve ne de dirhem bırakmışlardır. Onlar miras olarak yalnız ilim bırakmışlardır. Kim bu ilmi alırsa bu bol pay almış olur. Tirmizi Ebu Davud İlmi Hadis-i Şerife dikkat edilecek olursa hadisin taklitçilerin lehine değil de aleyhilerine bir, bir delil olduğu anlaşılacaktır. Çünkü her şeyden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miras olarak geriye körü körüne taklidi değil de ilmi ve onu öğrenmeyi bıraktığını anlatmaktadır. Bıraklar ilmin de ne olduğunu anlamak için şu hadisi şerifi zikrederek meseleyi daha da netleşmiş, netleştirmiş oluruz. Bilindiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Size miras olarak iki şey bırakıyorum. Onlara sıkıca sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünneti. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miras olarak insanlara kitabı ve sünneti bırakmıştır. Öyleyse biz Kur'an'ı ve sünneti kimde görür isek, onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mirası olan alim olduğunu anlamış oluruz. En azından bu konuda Allah Resulüne tabi olduğuna şahit oluruz. Başka bir ifadeyle eğer bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mirası olarak geriye neyi bıraktığını iyi bilen insanlar olur isek, o da bu konuda kendi elimizde bir ölçü edinir isek, kimin peygamberin mirasçısı olup, kimin olmadığını kolaylıkla tespit edebiliriz. Daha doğrusu böyle bir kaide ile bizler, ata ve dedelerinden devraldıkları miras olan hikayeleri anlatanları ve Bunların zıttı olan Kur'an ve sünnetle ameliyatları muhakkak kolaylıkla birbirinden ayırt edebiliriz. Dolayısıyla bu konuda şuurlu ve vasiletli bir hareket yakalamak için ilim ehlinin delillere deliller çerçevesinde dinlemek ve yine onlara deliller çerçevesinde itaat etmek gerekir. Bu şekildeki bir hareket ise onları taklit etmek değil, Bilakis Allah'ın emrine tabi, ittiva etmektir. Ve yine aynı zamanda alimlere de gereği gibi de, değer vermek manasına gelir. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde şöyle bulunmaktadır. Onlar ki sözü dinlerler ve onun en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve onlar aklıseli sahipleridir. Zümer 18. Hayat ifade ettiği gibi insanlar birbirlerini anlattıklarını dinleyebilirler. Lakin tabi olma hususunda sözün en güzelini seçme mecburiyetindedirler. Sözlerin en güzeli ise Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetidir. Bu usta söylenmesi ve yapılması gereken tek şey şudur: Kimi dinlersek dinleyelim, irili ufaklı her meselede karşı taraftan delil sormayı iman etmememiz gerekir. Rabbimiz bu konuda bizlere kitabında birçok mesajlar vermektedir. De ki, ey de ki eğer davanızda sadık iseniz delilerinizi getirin. Bakara 111. Eğer doğru iseniz bana ilim ile haber verin. Ten'am 143 De ki bu anlatıklarınıza karşılık yanınızda bize çıkarıp göstereceğiniz bir ilim var mı? Siz sadece zana tabi oluyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. Ten'am 148 Ve yine değerli mezhep imamlarının da taklidi yasaklamışlardır. Allah kendilerinden razı olsun dört büyük imam da kendilerinin taklit edilmesini yasaklamış ve sözlerini delilsiz olarak alan kimseleri yermişlerdir. İşte taklitçilerin ensesine bir şamar gibi inen o yüzüde imamların sözleri. İmam Ebu Hanife şöyle buyuruyor. Nerede aldığınızı bilmedikçe hiç kimse, nerede aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüz ile amel etmesi helal olmaz. Dayandığım delili bilmeden benim görüşüm ile fetva vermek haramdır. Bizler birer insanız. Bugün bir söz söyleriz, yarın ise ondan vazgeçeriz. Ey Yakup Ebu Yusuf, benden her duy, duyduğunu yazma. Çünkü ben bugün bir görüş belirseyip, yarın onu terk edebilirim. Yine yarın bir görüşe sahip olup, öbür gün onu da terk edebilirim. Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine ters düşen bir söz, söz söylediğim zaman benim görüşümü terk ediyor. Ve yine İmam Ebu şu meşhur sözü çok önemlidir. Hadis sahih olduğu zaman işte benim mezhebim budur. İşte benim yolum odur diyor. İmam Malik İbrahimullah da şöyle diyor. Ben bir beşerim, hata da edebilirim. İsabet de. Sizler benim görüşlerime bakın. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uyanı alın. Uymayanı terk edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dışında bazı insanların sözleri alınır da terk edilir. İmam Şafir Rahimullah bu konuda şöyle bulunuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve bir sünneti kendisine gizli kalmamış ve ulaşmamış hiç kimse yoktur. Yani herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her sünneti kendisine ulaşmış olmayabilir. Ben bazen bir söz söylemiş, bir prensip tespit etmişimdir de o konuda benim görüşüm hilafına Peygamber sallallahu aleyhi ve nakledilen bir hadis bulunmuştur. Bu durumda benim görüşüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisidir. Bir kimse için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir sünnetin açıkça belirlenmesi halinde onu bir başkasının sözünden dolayı terk etmesi ona helal değildir. Ve bu konuda